Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline Men yehtedihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya le ve eşhedene ilahi illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ema ba'd fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadih hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Bizden olmayanlar kitabının şerhinde tevhid bölümünden devam ediyoruz. Cehmiler bizden değildir başına kalmıştık. Cehmiler tabiinin Asrında yaşamış olan, tabi'nin yaşadığı dönemde yaşamış olan Cehin bin Safan'a nispet edilirler. Cehin bin Safan, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bildirdiği bazı sıfatlarını, bunlar bu sıfatları ispat etmek, Allah Azze ve Celle'yi mahlûka benzetmek manasına gelir diyerek bu nasları, bu sıfatları inkar etmiştir. Ona tabi olan, onun bu aklı gerekçelerle, felsefe ve kelam yoluyla insanlara süslediği bu düşünceye tabi olanlara da cehmi'ler deniliyor. Cehmi'ye deniliyor. Yani bu cehmi'ler e, mesela cehmin Safa'nın bu inkarcılığının açık ifadelerinden birisi Errahmanu rahmanu Alel Arşisteva ayetini, Taha suresindeki bu ayeti, şayet elimde imkan olsa yeryüzündeki bütün musaflardan kazırdım. Sözüyle ortaya çıkmıştır. Bu onun küfürde ileri gidişidir. İşte onların yolunu takip edenler hakkında bu ümmetin selefinden, sahabe, tabi, tabi döneminde e, bazı nakiller var. Bazılarını Biz bunlardan sadece bazılarını naklayacağız ki İmam Lalkai şerhu Usul-i İtikad Sünne kitabında Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenin kafir olduğunu açıkça ifade eden 550'den fazla isim zikretmiştir bu ümmetin selefinden. hepsinde de isnatlarıyla e, itikat ikramında zikrediyor. Yani onlar mesela kelam, kelam sıfatı, konuşma sıfatı bu insanlarda da, mahlukta da olan bir sıfattır. İnsanlarda olan bir sıfattır. Dolayısıyla Allah'ı bundan tenzih etmek gerekir diyerek Allah'ın kelamını inkar etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in e, Allah'ın kelamı olduğu itikadına harp açmıştır. Ebu Zekeriya Yahya bin Yusuf ez şöyle aktarıyor. Biz Abdullah bin Nedir'in yanındaydık. Bir adam ona gelip şöyle dedi. Ey Ebu Muhammed, Kur'an mahluktur diyen bir toplu hakkında ne dersin? Bugün bu Kur'an mahluktur sözünü mesela Mustafa İslamoğlu savunuyor. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değil de mahluktur diye. Ve bunu şöyle süslüyor. İşte Allah'ın kitabını ilahlaştırdılar, putlaştırdılar diyerek bu gibi e, süslemeler yaparak aynı ilk cehmilerin akidesini savunuyor. Kur'an mahluktur diyen bir topluluk hakkında ne dersin? Dedi ki, onlar Yahudilerden midir? Adam hayır dedi. Hristiyanlardan mıdır dedi. Adam hayır dedi. Mecusilerden midir diye sordu. Adam yine hayır dedi. Peki kimlerden dedi? Adam tevhid ehlindendir dedi. Bunun üzerine dedi ki, onlar tevhid ehlinden olamazlar. Onlar ancak sındıklardır. Kim Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ederse, Allah'ın mahluk olduğunu iddia etmiş olur. Allah Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla buyuruyor. Allah mahluk olamaz. Rahman mahluk olamaz. Rahim mahluk olamaz. Bu zındıklığın aslıdır. Kim böyle söylerse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Onlarla oturmayın ve onları nikahlamayın. Yani onlar küfür hükmü atabilirler. Yani bu sözün manası Kur'an mahluktur sözün manası şu demek. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu sırada Muhammed Aleyhissalatu vesselam işte beşeri vasfıyla kendince bir yorum yapmıştır. Kur'an'ı kendi zamanının şartlarına göre açıklamıştır. Ondan sonra da her zamanın ileri gelenleri kendi zamanının şartlarına göre Kur'an'ı yeniden açıklarlar. Dolayısıyla Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri Allah Azze ve Celle'nin muradını beyan için, kitabındaki muradını beyan için söylediği şeylerin hepsi sadece onun yaşadığı dönemi bağlar. Artık bizi bağlamaz. Dolayısıyla aslında bu Allah Resulü'nün inkarı, onun sünnetin inkarı dolayısıyla, dolaylı yoldan Allah Azze ve Celle'nin vahiyinin inkarıdır. Zaten sıfatlarını da açıkça inkar ediyorlar. Bukhari dedi ki, ve Bin Cerir şöyle demiştir, Cehmiler zındıklardır. Zındık tabiri kendilerini Müslüman olarak lanse edip de bunların küfür olan akide ve fiilleri açıkça ortaya çıkmışsa mesela bu kimseler küfür olan bazı akidelere sahipler ve bunu açıkça ilan ediyorlar sağda solda. İşte dönemin otoritesi de yönetimi de eğer sahih hilafetten satmış bir yönetimse bunları cezalandırmıyor. Hatta yol veriyor belki. Böyle kimselerin Kafir olduklarını, yani itikat bakımından kafir olduklarını, fakat dünya hükmü bakımından münafık olduklarını, yani kafir bir münafık, küfe atmış bir münafık, Allah katında münafık, insan, e, Allah katında kafir, insanlar katında Müslüman gibi muamele gören kimseler olduklarını ifade etmek için zındık tabirini kullanıyorlar. Çünkü mücerret olarak münafık demek ahlaki ifade ifade eder, kişinin sözleriyle fiillerinin tutmamasını da ifade eder, iki yüzlü dillili, işte bir yerde başka, başka bir yerde başka türlü konuşma bunu da ifade eder. Yine kişinin kalbinde küfrü gizleyip insanlara Müslüman olduğunu iddia etmesi ama küfrünü hiçbir şekilde açığa vurmaması bunu da ifade eder. Burada kastettikleri buna işte Müslümanlar güç getiremiyor. Niye? Otorite sahih akide sahiplerin elinde değil ki bunun işte küfrünü açıkça hüccet ikam edip de tevbe etmediği takdirde kellesini alsınlar. Böyle bir otoriteleri yok. Epeydir yok Müslümanların. Ee, mesela Abbasiler döneminde bu akideye sahip olan cehmi akidesine, mutezli akidesine, muhattılı akidesine sahip olan kimseler yönetimde hilafeti bile ele geçirmişlerdi. Yani onlar zaten bunun için insanlara eziyet veriyor, hapse atıyor, gerektiğinde öldürüyorlardı. İşte böylelerinin akidesinin kesinlikle Allah katında kişiyi kafir yaptığını, ebedi Cennemüklerden yaptığını ifade etmek için bu zındık tabirini... Özellikle kullanıyorlar. Yani sıradan bir münafıkla e, ayırt edilmesi için. İşte Ve'yip bin Cerir böyle demiş. Cehni'ler zındıklardır. Onlar, yani ne sebeple zındık olmuşlar? Ancak arş üzerinde istiva eden kimse bulunmadığını söylemek istiyorlar. Yani Allah'ın semada oluşunu inkar edenler, bugün işte insan arasında yaygın Allah'ın semada oluş sıfatını, istiva sıfatını, arş üzerinde oluşu sıfatını, işte her gece dünya semana nüzul sıfatını, işte el sıfatını, ayak sıfatını, gülme sıfatını, rahmet sıfatını, pek çok sıfatlarını e, bazı tırkalar tevil ediyorlar, tahrif ediyorlar. Tahriflerin adına tevil diyorlar. Mesela e, Allah'ın elinden kasıt kudrettir veya rahmettir diyorlar. Nüzulünden kasıt e, işte rahmetinin inmesidir diyorlar. Allah'ın gülmesinden kasıt kuluna ikramda bulunması, nimetlerde bulunmasıdır diyorlar. Türü tevillerle hakikatinden koparıyorlar meseleyi. Dolayısıyla Allah'ın inanılan bir gülme sıfatı, kendisine iman edilen bir yüz sıfatı, kendisine iman edilen bir el sıfatı ortadan kalkıyor. Eli sünnet ve cemaat ise bu konuda şöyle derler, Allah Azze ve Celle'nin azametine ve şanına layık bir şekilde asla mahlukuna benzemeyen eli vardır. Bilmesi vardır, rahmeti vardır, nüzulu vardır, istiva vardır. Yani Kur'an ve sünnette ne geçiyorsa Allah Azze ve Celle hakkında bunları aynı ispat ederler, böyle iman ederler ama asla mahlukuna benzetmezler. Bunu şöyle düşünün, biz para, para bir isimdir. Para isminin müsemmasına 1 lirada girer, 10 lirada girer. Ama asla 1 lira, 10 lira gibi değildir. Yani isimleri aynı olmasına rağmen Müslümanlar farklıdır. Aynı şekilde biz Allah Azze ve Celle'nin eli vardır dediğimiz zaman illa bizdeki el gibi bir el aklımıza gelmemeli veya mahlukattaki el sıfatı gibi veya kudret veya diğer bütün sıfatlar için bu geçerli. Biz Şura suresinin 11. ayetinde belirtildiği gibi Allah işte ve görendir buyruluyor. Onun öncesinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Leyse kemisi şey un ve hu basir <gülüyor> Allah'ın misli gibi bir şey yoktur yani Allah'ın e, mahluka benzerliği söz konusu değil onun bir misli yoktur devamın ayetin devamında buyuruyor ki ve hu ve o Allah esemi yani işte ol basir ve görendir yani işitme ve görme mahlukta olan sıfatlardır değil mi? Yani insanlar da görür, hayvanlar da görür, işitir. Fakat asla Allah'ın görmesi ve işitmesiyle mahlukun görmesi ve işitmesi birbirine benzemez. Bunlar kıyaslanamaz bile. Aynı bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin diğer bütün sıfatları da bunlar ispat edilir ama asla mahlukuna benzetilmez. Ee, bu metin selefi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'ı dinlediklerinde onun el sıfatından bahsettiğini, iki elimle yarattığı mademe secde etmekten alıkoyan nedir? Ee, ey iblis diye bu ayeti söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimse işte buradan ne mahlukuna benzetmişlerdir ne de bu el sıfatını inkar etmişlerdir. Fakat sahabe böyle iman etmiş olmasına rağmen ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin 73 fırkaya bölüneceğini bildirmesine rağmen bu 73 fırka içerisinde sadece bir tanesi kurtulacaktır. Fırkayı Naci denilen. Onlar da bugün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır diyor. Diğerleri ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz bugün mesela Allah Er-Rahman'a alel aristeva buyuruyor kitabında veya ee, bu iki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmekten alıkoyan nedir diye iki el sıfatından bahsediyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yapması hakkında gözlerimizin önünde onu yap diyor. Göz sıfatından bahsediyor. Sahabeler buna geldi gibi iman etmişler. Mahlukuna benzetmemişler. Yani insanın gözüne veya hayvanın gözüne, mahlukta olan gözlere asla benzetmemişler. Bilakis Allah'ın mahlukuna benzemeyen Azametine şanla layık bir iki gözü vardır, eli, iki eli vardır. Bu şekilde iman etmişler. Sonrakiler, Allah Resulü vefat etmiş, e, vefatından sonra ashabından sonra ashabın üzerinde olduğu benim ve ashabın üzerinde olduğumuz yol diyor ya. Ashabından sonra gelenler, işte şu cehmiler gibiler çıkınca, yani Allah'ın bu sıfatlarını inkar ediyor diyor ki Allah'ın eli var dersen mahluka benzetmiş olursun diyor. Cehmiler böyle bir inkar getiriyor. E, Felsefecilerden etkilenerek. Bunları inkar için başka bir grup oluşuyor. Kelamcılardan başka bir grup oluşuyor. Onların metotlarıyla bunları reddetmek için. Yani Kur'an'a ve sünnete imana çağırmak için değil de bunlara cevap vermek için. Ya adamlar kafir oluyor. Allah'ın elini inkar ediyor, gözünü inkar ediyor. Kelamını inkar ediyor, sıfatlarını inkar ediyor. İnkar etmesinler. Ne yapalım? E, ayet var, ne yapabilirsin ki? Yani Adam inkar ediyor, Allah kimin küfrünü dilerse. O sapıtıyor. Yok öyle olmasın, Kur'an'ın dışına çıkalım, sünnetin dışına çıkalım, sahabenin söylemediği bir şeyler daha söyleyelim. Nedir o? İşte elinden kasıt, rahmet edilir diyelim ki, onlar inkar etmesin. Yoksa Allah'ın el sıfatını inkar ediyorlar. Allah'ın dünya semanı, nüzulünü, ya bunlar anlayamıyor, inkar ediyor. O zaman ne yapalım? Zatıyla nüzulü değil de, Rahmetinin nüzulu. Böyle yorumlayalım diyorlar. Bu yorumların neticesinde bakın asırlardır. Mesela bu ilk bu yorum yapanlar en e, el Sünnet'e yakın görenler Ramkullah. Yakın gören mesela Eş'ari ve Maturidi'di denilen fırkalar Türkiye'de e, din kitaplarında, din e, eğitimlerinde hep bundan bahsedilir. El-sünnetin akidede iki tane mezhebi vardır. Birisi eşerlik, öbürü matürdilik derler. Bazıları e, biraz daha insaflara gelerek üç tane mezhebi vardır. Birisi selefilik, e, diğeri matürdilik, öbürü eşerliktir derler. Ve bütün hanefiler maturididir. Şafii, malki ve hanbeli olanlar da eşaridir. Bunlardan matürdi olan çok azdır. Yine mutezileden, akide de mutezili olup amelde, e, hanefi olanlar vardır vesaire vesaire böyle e, ümmet farklı farklı akidelere bölünmüşler. Bu ilk maturdilik Kur'an kelamcılar, eşariliği Kur'an yani bu kelamcıların yollarıyla bu güya, bu kafirlere, Allah'ın sıfatlarını inkar edenlere merhameten insanlar sapıtmasın diye başka bir yol uyduran bu kimseler şöyle diyorlardı ilk başlarda bakın. Selefin yolu en selametlisi. Nedir en selametlisi? İşte sahabe, tabi, Allah'tan ve Resulü'nden gelen naslara karşı geldiği gibi iman ettiler. Onların gönülleri selametteydi. Ne işte malukuna benzetler, ne inkar gibi yol tuttular. En selametlisi bu. Fakat bizim şu yaptığımız tevillere gelince, bu daha ilimli ve daha hikmetlidir dediler. İlme ve hikmete en uygun olan, Bizim tuttuğumuz bu yol. Neden? Çünkü işte inkarcılar çıktı, böyle yorum yapmamız gerekti diyorlar. Onlar ilk başta yollarını böyle süslediler. Bu söz sakat. Ne açıdan sakat? Mesela bir kere Allah'ın kitabına aykırı bir sözdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mütevatir hadislerine aykırı bir sözdür. Allah'ın kitabına nasıl aykırı? Allah Azze ve Celle bakın şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 137. Ayet. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi bir mislemamen sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyor. Yani hidayet bulmayı Allah azze ve celle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam asabına yani Kur'an vahiyinin indi sırada ilk muhataplarına hitaben söylüyor. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi sahabenin iman ettiği gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. Başka türlü iman ederlerse, mesela el sıfatına başka türlü iman ediyor bugün insanlar. Allah'ın yukarıda oluşunu kabul etmiyorlar değil mi? Allah her yerde diyor. Kime sorsan Allah nerede? Allah her yerde diyor Ya daha başka şeyler söylüyor. Farklı bir iman yani bu. Farklı bir itikat. Sahabenin inandığı gibi inanma değil bakın bunlar. Allah bunlara asla hidayet etmiyor. Tevbe suresi 100. ayetinde, Muhacirlerden ve Ensar'dan ilk öne geçenlerle ilk öne geçenlerle onlara güzellikle tabi olanlar, sonradan gelenlerden onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur diyor. Onlar da Allah'tan. Yani Allah azze ve celle'nin bir topluluktan razı olması, yani sonradan gelenlerin Allah'ın rızasını kazanması öncekilere tabi olmasına bağlıdır. Ama sonrakiler ne dediler? Evet, öncekiler en selametli yolda ama bizimki daha ilimli ve hikmetli. Yani yollarının farklı olduğunu aslında kendi azlarla itiraf ettiler. Sonra da dediler ki bizim yolumuz daha ilimli, daha hikmetli. Nasıl daha ilimli ve daha hikmetli olabilir ki? Allah onlara hidayeti vaat ediyor. Rızasını onlara vaat ediyor, başkasına değil. Bununla kalmıyor bakın. Sadece bu kadar da değil. Nisa suresinin 115. ayetinde Hakkın açık belirleri geldikten sonra kim? Peygamberden ayrılır. Resul'den ayrılır. Ve müminlerin yolundan başka bir yolu tutarsa müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa onu varca yere vardırız ve onun cehenneme sokarız diyor Allah Azze ve Celle. Nisa suresi 115. ayet. Bakın bu ayete dikkat edin. Allah Azze ve Celle müminlerin yolu derken, buradaki müminler ilk etapta kasteden kimlerdir? İlk iman edenler, Allah Resulüne ilk iman edenler ve imanı kesin olanlar, Allah'ın nasıyla ayetiyle kesin olanlar, Peygamber'e aleyhissalatu vesselama Kur'an'ı beyan ettiği zaman, Allah'ın vahyini bildirdiği zaman ve O'nun beyanını hadisleriyle açıkladığı zaman ilk iman edenler müminler, işte onun asabıdır. Ayete tekrar hatırlayalım. Hak kendisine açık belli olduktan sonra. Kim peygamberden ayrılır? Ve men yuşakir rasul. Rasul'den ayrılır. Ve müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa. Bakın ateşe girmenin sebebi işte o ilk müminler olan. Allah Azze ve Celle müminler dediğinde. O Kur'an ilk dolu sırada ilk iman edenler kimse, yani bu ayet olduğu zaman hangi müminlerden bahsediyor? Bizden bahsedemez. Biz yoktuk o zaman. O müminlerden bahsediyor. Yani sonrakilerin o ilk müminlere tabi olmaz. Eğer tabi olmazlarsa varacakların yerin ateş olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor. Peki nasıl bir ilimden, nasıl bir hikmetten bahsedilebilir ki? Mensuplarını ancak ateşe götürüyor. Allah Azze ve Celle ateşten kurtulmanın, hidayet bulmanın ancak o sahabe gibi ve onlara güzellikle uyan tabiin gibi iman etmekle mümkün olduğunu söylüyor. Bu aslında ancak bununla mümkün olduğunu söylüyor. Bunlar da diyor ki onların yolu daha selametli ama bizimkisi de daha ilimli ve daha hikmetli. Yalan. İlimli olamaz, daha hikmetli olamaz. Eğer daha ilimli, daha hikmetli, hikmetin gereği olsaydı bu mensuplarını doğrudan ateşe götürmezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, az önce zikrettiğimiz hadisine bunları reddetmektedir. Sadece bir fırka kurtulacak. O da bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar, yani gerek amel olarak, gerek akide olarak, uygulamayan hiç gidişat olarak Allah Resulü ve ashabı hangi yol üzerindeyseler, ne demek bu? bizi kurtaracak şey aslı saadetten bize sahih olarak nakledilenlerden ibarettir. Sonrakileri kimse bize getirmez. Yani sonrakiler öyle bir şeyler getirir ki bize sahabede olmayan, sahabenin uygulamadığı bir şey. Mesela bugün dernekler basit gözüküyor değil mi? Akidevi bir mesele bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara eğitimini, din öğretimini, bu bir ibadettir. Allah zekirdir, talimdir, davettir, İnsanların İslam'a davetidir. Bunu mescitlerde mi yapmış? Mescitlerde yapmış. Sen başka bir alternatif getiriyorsun. Ve bu getirdiğin alternatifin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmadığında itiraf ediyorsun. Şimdi şu akidede sapanlar ne diyordu? Onlar daha selametli. Ama bizimki daha eliniyor daha hikmetli. Böyle dediler ilk başta. Bunlar ne diyor? Mescitler daha selamet. Tabi Allah Resulü'nün yaptığı şey o. Fakat bizim zamanımızın şartları gereği mescit değil de dernek veya başka şeyler, başka alternatifler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asla daha video kullanmadı. O Çünkü onun zamanında video yoktu tamam mı? Peki suret kullandı mı? Mesela şimdi insanlar kitap basıyor. Namazın şekli. Bazıları fotoğraf basıyor. Fotoğrafa geç hadi fotoğraf yoktu. Bazıları adam resmi çiziyor, abdest alan adam, namaz kılan adam, şekillerle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bunlar olamaz mıydı yani? Zor mu bunu yapmak? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suretlerin her türlüsünü yasaklıyor değil mi? Dolayısıyla hiç kimse, işte şimdiki zaman insanların namazı başka türlü öğrenemiyor. İşte sen doğrudan kitaba hadisi yazacaksın, okuyacak falan böyle anlamıyorlar. Anlamaları için biz resimlerle ifade edelim ve bunda sureti olsun. Dediği zaman hangi yola doğru gidiyor bunun yolu? Kim hak kendisine beyan olduktan sonra, yüce akıkel Rasul, Rasul'den ayrılı. Rasul'den ayrı bir yol tutuyor bu, Rasul'un yolu değil. Ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, bu müminlerin yolundan başka bir yoldur. Siz buna ister ameli meseleyin, ister akidevi meseleyin, bu ayrımlar zaten sonradan çıkma. Ortada bir gerçek var. Rasul'e muhalefet etmek, Rasul'den ayrılmak ve o Rasul'e tabi olan ilk neslin gittiği yoldan başka bir yol tutmak. Ve bunu da işte onlar da selametli, bizimki daha ilimli ve hikmetli demeleri gibi. Onlar böyle dediler dedik. Bakın sonra eşarilik, maturidilik, ileride bunlarla ilgili müstakil babbaşımız başımızda gelecek inşallah. Fırkalar oldular. Bugün, bugünden bahsediyorum. İlk eşarilerden, ilk maturidilerden değil. İlk eşerler, ilk maturiler şu sözlerle en azından selefilere karşı demek ki saygılılarmış. Tamam, sizin yolunuz selametli. Bunlar şimdi bunu söylemiyor. Selefilik eştir müşebbe. Yani sen Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ettiğin zaman diyor ki, sen Allah'a malukuna benzettin, kafir olursun diyorlar. Kim Allah yukarıda derse kafir olur diye kitaplarında geçmiyor mu hiç mi görmediniz akide kitaplarında? Hani en selametli yol buydu? Bak mensuplar nereye götürdü? Hakka gerekli gibi inananları tekfir etmeye götürdü mensuplarını. Bu yol. Kim Allah yukarıda derse kafir olur diye öğretiliyor şimdi. Yani akide olarak bu öğretiliyor. Halbuki maturidilik bu da değil. Yani maturidilik böyle bir sözden beridir. Matür diliğin, yani kuruluş aşaması ilk dönemlerinde kesinlikle böyle bir akide yoktur. Çünkü bu akide demek ne demek biliyor musun? Bu akideye göre Ebu Hanife kafirin ta kendisidir. Kendi imamlarını tekfir ediyorlar. Çünkü Ebu Hanife malumunuz, şimdi bize göre Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber kitabı sahip bir kitap değildir. Çünkü Ebu Hanife'den bu kitabı nakleden e, Belhi Belihli bir ravi, <gülüyor> zayıf, hafızası zayıf bir ravi. Ondan rivayet eden metruk başka bir ravi. Fakat Hanefiler Fıkul Ekber'in Ebu Hanife'ye ait olduğu konusunda neredeyse ittifak etmişlerdir. Yani zayıf da olsa, Ebu Muti el-Belhi yoluyla gelmiş olsa bunu Ebu Hanife'ye ait kabul ederler. Hatta onu da geçin, Ebu Mansur el-Maturidî'nin yani Maturidî'nin kurucusu sayılan Ebu Mansur el-Maturidî'nin Fıkhül Ekber şerhi vardır. Orada da Ebu Hanife'den bunakil vardır. Yani ne demek bu? Başta matür dilin olmak üzere Ebu Hanife'nin Allah semadadır dediğini matür diler itiraf etmektedir. Ebu Hanife Allah'ın semada oluşunu itiraf eder, ikrar eder Fıkhül Ekber'de. Ondan başka türlü nakillerle yani fıkkı ve ekber dışında e, isnat sistemi dediğimiz sistemle aktarılan sözlerde bu bu şekildedir. Yani Ebu Hanife Allah'ın semada olduğu itikadındadır. Peki kendisini Hanefiliğe nispet eden günümüz, muasır, akide, kelam müellifleri Hanefiiz diyorlar. Kitaplarında diyorlar kim Allah semadadır derse kafir olur. Yani bunların kitaplarına göre Ebu Hanife kafirdir. Biz bunu söylediğimizde, çünkü Ebu Hanife Kur'an mahluktur diyen ilk kişidir. Ebu Hanife bu sözle küfre girmiştir. Bundan iki sefer tevbe ettirmiş dediğimizde adamlar küplere biniyorlar değil mi? Siz nasıl tekbir edersiniz? Kardeşim siz önce bir akidenize bir bakın. Ne bu çelişki? Size göre Ebu Hanife Kâfir, bize göre değil. Bize göre değil. Niye? Çünkü bize göre Ebu Hanife Kur'an mahluktur sözünü ilk ortaya atmış, sonra bundan tevbe ettirilmiş. Sonra artık başka bir küfürden dolayı mı? Yoksa aynı küfür tekrar tespit edildiğinden dolayı mı? Mesela Kadı Şurek bunlardan birisi. Ben bizzat diyor. Ebu Hanife tevbe ettirdim. Kur'an mahluktur sözünden dolayı diyor. Ve o tevbe etti. Eğer tevbe etmişse, tevbe sabit olmuşsa biz deriz ki, yani biz Ebu Hanife'yi tekfir etmeyiz. Fakat Kur'an mahluktur sözünü ilk ortaya atan odur. Akide bakımından, mesela amelleri imandan görmediği için mürci akidesine sahiptir. Biz bu kadar söylüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Ebu Hanife imam-ı azamdır diyorsunuz. Fakat akide metinlerinde diyorsunuz ki, kim Allah semadadır derse kafirdir diyorsunuz. Ebu Hanife de kim Allah semada demezse kafirdir diyor. Buyurun bakalım. Gizlice seyrediyorlar. Yani... Ne, neyi savunduklarının farkında bile değiller kimin yolunda gittiklerinin farkına bile değiller ondan sonra da karşı tarafa geçip diyorlar ki siz, siz işte Ebu Hanife'yi tekbir ediyorsunuz hayır haşa biz bundan Allah'a sığınırız başta hocası Hammad bin Ebi Süleyman Ebu Hanife'nin hocası şu Ebu Hanife'denle mürceyi bildirin ki diyor, ben ondan beriyim o kafirdir diyor Hammad bin Ebi Süleyman biz tekbir etmiyoruz biz aynı görüşte de değiliz Hammad bin Ebi Süleyman'la biz ilmin nakilcilerinden ibaretiz, yani onun e, selef'in, e, onun muhasır olan seleften nakledilenleri aktarmaktır bizim görevimiz. İtikadi mesela ise bizim tekvicilerden de başka türlü sapık kimselerden de farklı bir metodumuz vardır malum. E, ve muayyen şahıslar hakkında da en çok temkinli davranan kimseleriz. Ama selef bu sözleri söylemiş mi? Bu buaki, bu gerçek. Yani bunlar inkar edilemez. Diğer taraftan, bunların akidesine göre, mesela Ebu Hanife der ki, Ebu Muaviye bin Hakemet Sülemi hadisinde delil getirir. Allah semada diyor ya cariye. Bu hadisi delil getiriyor. Allah semadadır diyor. Zaten diyor, fıtrat da buna delalet eder diyor Ebu Hanife. Dua derken ellerini semaya açarsın diyor. Dua derken ellerini semaya açarsın. Çünkü diyor, duanın kıblesi semadır diyor. Yani Allah Azze ve Celle yukarıdadır. Kim arş nerededir bilmiyorum derse, o kafirdir diyor. Arş semadadır. Allah da arşın üzerindedir diyor. Kim Allah nerededir bilmiyorum derse, o da kafirdir diyor. Allah nerededir bilmiyorum diyen, yani Allah semadadır demeyen, Ebu Hanife'ye göre kafirdir bu naklaya göre. Hanefilerin kabul ettikleri kaynaklara göre. Yine Hanefilerin akidemetinlerine göre, kim Allah semada derse, o da kafirdir. Yani yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal hesabı. E, Hanefi olan bir kimse bu akide meselelerini nasıl çözüyor? Buna akıl sırrı erdirmek zaten mümkün değil. E, bu yüzden mesela şöyle demiştir: akidede matur ediyiz, amelde hanefiyiz. Yani sizin yolunuz o zaman zemahşeri gibi aynı. Çünkü zemahşeri mert bir mutezile, açık mutezile. İtizali, net. Kitaplarında da hep bu akideyi savunur. Mu'tezile, mu'tezile. Yani yeri yeri doğruya doğru böyle bir adam. Mu'tezile. Amelde Ebu Hanife'yi taklit ediyor. Neden Ebu Hanife'yi taklit ediyor bir mu'tezile? Kıyasla. Neden? Kelam. Hadislere karşı kelam yaptığı için. Yani e, şu Kur'an mahluktur itikadı var ya. Bakın bununla çok irtibatlı. O yüzden burada giriyorum şimdi. Kur'an mahluktur ne demek dedik? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi asrında Kur'an'ı bir yorumlayışla yorumlamıştır. Kendince, beşer sıfatıyla yorumlamıştır. Sadece onun o zamandakileri bağlar ama bizi bağlamaz. Kur'an mahluktur diyen bunu söylemek istiyor. O yüzden bak Mustafa İslamoğlu car car car bağırıyor. Hadislerin konglesine harbaçmış açmış durumda. Hatta şunu söylüyorum. Ben bunun yazısından sitesindeki yazısından kopyaladım o zamanlar. Halen arşimde saklıyorum. Hadis sahih bile olsa akide de bağlayıcı değildir diyor. Bunu yıllar önce söylemişti. Kur'an mahluktur. Sözün daha yeni yeni itiraf etmeye başladı. Hadis sahih bile olsa akide de bağlayıcı değildir. Ne demek biliyor musunuz? Sıhhatini kabul ediyoruz. Önceki selef mesela İsa bin Rahüye'ye nakil var. Hadisin sahih olduğunu İtiraf ettiği halde diyor, kabul ettiği halde onu inkar eden kafirdir diyor. Lamıcı mı yok yani kafirdir o. İshak bin Ravye'nin sözü. Ben İshak bin Ravye'nin bu sözünü okuduğum zaman bayağı bir şaşırmıştım. Nasıl olur? Adam hem sahip olduğunu kabul edecek hem de inkar edecek. Olacak iş mi? Vallahi oldu işte. Adam hadis sahip bile olsa idkâd etmek gerekmez diyor. Akire de bağlayıcı değildir diyor. Ne demek bu ya? Yani peygamber hiçbir şekilde beni bağlamaz. Yani Edip Yüksel biraz daha edepsizce söylüyor bunu. O bir postacı gibidir diyor. Bu da böyle söylüyor. Yani yoğurt yeme şekilleri farklı bunlar sadece. İkisi de aynı küfre sapıyor. Şimdi bakın aynı adam Ahmet bin Hambeli yerden yere vuruyor. İmam Şafii'ye demediğini bırakmıyor. Mustafa Esselmoğlu. Ama Ebu Hanife'ye toz kondurmuyor. Neden? Vefadan. Yani Ebu Hanife'ye vefa göstermesi lazım. Kur'an mahluktur. İt ilk ortaya koyan kişidir. Bizim Ebu Hanife hakkında temkinli olması, işte onun cerhine dair selefin ondan sakındırması. Mesela İmam Malik biz bu imamların sözlerinin arkasına sığınıyoruz yani kendimizi ortaya atmıyoruz. İmam Malik diyor ki hem sapık hem saptırıcıdır. Şifa bulmaz bir hastalıktır Revanef ediyor. Bunu biz söylemiyoruz. Abdullah bin Mübarek hayrıca aynı şeyleri söylüyor. Vekil bin Cerrah. Başlavuca Sammat bin Ebi Süleyman, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd, Süfyan es Yani e, seleften büyük imamlardan ne kadar isim varsa Hepsi Ebu Hanife'nin aleyhinde sakındırıcı, bu tehlikeye karşı uyarıcı sözler söylemişlerdir. Onların uyardığı belanın en koyusuna biz bu asırda düştük. O yüzden biz Ebu Hanife'ye karşı dikkatli olunması hakkında uyarıyoruz. Çünkü bir takım isimler olan tazimden, başta adamlar ilan etmiş İmam-ı Azam. Neyle tespit ettin en büyük imam olduğunu? O İmam-ı Azam dediğin şahıs, sünnete karşı muhalefetiyle bu, bu şekilde meşhur olmuştur. Mutezle desteklemiştir onu. Akılcılar desteklemiştir. Hadis ehli asla desteklememiştir. Bu gerçeği Mustafa İslamoğlu çok iyi biliyor. Bu yüzden hadis ehline karşı alabildiğinden düşmanlık ederken neymiş diyor Ahmet bin Hanbel 17 tane kamçıymış da ondan şey yapıyorlar falan filan. Ebu Hanife şöyle falan filan. Duygusal yönleri kullanarak Ebu Hanife'yi bayraklaştırmaya çalışıyor. Ebu Hanife'yi sevdiğinden değil onun üzerinden prim yapmak için Ondan önce Yaşar Nuri bu yolu denedi. Sünnet inkarcılığında işte Emevilik falan filan deyip hadis ehlini işte mesela hadis ehlinin metodunu bilirsiniz. Halife zalim dahi olsa ona karşı ayaklanılmaz. Fitneye mahal verilmez. Bundan dolayı işte Emevi taraftarlığıyla itham etmişlerdir hadis ehlini. Hadis ehli bundan beridir. Bilakis hadis ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine yaptığı vasiyetin arkasındadır. Yöneticiler zalimde olsa, mecusi kalpli dahi olsa, sırtına vurup mal dahi alsa neşri olan konularda itaat et diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vasiyetin arkasında duran kimselerdir. Asla zalimlerin yalakası değiller. Onlara yaltaklık için değil. Fakat o zalim bile olsa onun yokluğu durumunda işte böyle pisliklerin her köşe başında söz sahibi oluşlarından endişe etmişlerdir. Bazen böyle bir zalim bile bunlardan pek çoğunun susturulmasında yeterlidir. Mesela bakın, oy kullanma meselesinde, evet İslam bir yol değildir kesinlikle. Biz bu yüzden karşıyız. Ama düşünce biçimleri bile yanlış. Mesela CHP mi gelsin diyor. cevap gelinemez için biz oy kullanıyoruz diyor. Bu düşünce de yanlış. Niye? Sen bunu mesela düşünün. Yani kalp ameli olarak, biz o kullanmayız ama kalp ameli olarak AKP'nin gelmesini mi isteriz, CHP'nin gelmesini mi isteriz meselesinde bu meselenin iyi tartılması lazım. CHP'nin bu ümmete yapacağı kötülük nedir bakın. Bu ümmete yapacağı kötülük Müslümanlar üzerindendir. Müslümanlara zulmeder. Müslümanlara zulmettiği sırada, Münafıklar var ya, şu bidat eli dediğimiz münafıklar. Yani kendi bidatlerinde bile samimi değiller bunlar. Kendi bidatları için ölecek samimiyette de değiller bunlar. Cehirleri beş para etmez adamlardır bu yüzden. Eski bidat elili gibi değil. Yani uydurduğu batıl bir akide için canını verecek kadar cesur da değiller bunlar. Harzer gibi de değiller. Yani kendi batıl akidelerinde dahi samimi değiller. Kendi de münafıkları bunlar. Bu sebeple mesela CHP veya işte din düşmanı görüntücüler bir yönetim düşünün. Bunlar İslam ve İslam'la alakalı ne varsa bunun içerisine sufiler giriyor, Şialar giriyor, işte şu cehmiler giriyor, sünnet inkarcıları giriyor. Yani din namına bir şeylerin peşinde olan hepsi giriyor değil mi? Onlar dini engellediği zaman hepsi bundan nasipdar oluyor. Bir tek Selefilerin sesini kısamazlar. Çünkü onlar sadece Allah'tan korkarlar. Bunlar ne hapishane engelleyebilir, ne sürgün engelleyebilir, ne bir şey. İbn-i bunun örneğidir. Ve bunun gibi imamların mücadeleleri ortadadır. Onlar çünkü sadece Allah'tan karşılık bekler ve Allah'tan korkarlar. Samimidirler inandıkları şeylerde. Ama bidat eline gelince, bakın sarık yasaklandı. Bunun neredeyse vacip olduğuna inanan Mahmutçular sarıklarını çıkardılar, terk ettiler. Ne oldu? Davetleri kürüzlendi değil mi? Ne zaman önleri açıldı? İşte sokağa gösterişli bir şekilde çıktılar. Sarık sardılar, cübbe giyirler, misvakla falan gösterişle hemen insanlar güya sünnete çağırıyormuş numarası yaptılar. Bunların önü açıldı. daha ehli şu an mesela demokratik ortam dedikleri şeyde zehirli ortamda bütün fırkalar kendi pis akidelerini rahatça anlatabiliyorlar değil mi? Biz onlar gibi rahat anlatamıyoruz şu ortamda. Çünkü bizi engelleyen dinimizdir. Biz rahat rahat müzik kullanamayız. Onlar kullanıyorlar. Biz tiyatro yapamayız, sinema yapamayız. Din bizi bundan engeller. Ama onlar yapıyorlar. İhvan Müslümincileri görüyoruz. Adamlar mitingler yapıyorlar. Kadın erkek karışık. E, türlü münkerat işleniyor. Duygulara hitap ediyorlar. Şeriata muhalefet ederek bu duygulara hitap ediyorlar. Dev çalıyorlar veya suretleri kullanıyorlar. Bu münker davet metotlarından bizi engelleyen şey Kur'an'a ve sünnete ittiba etme arzumuzdur. Dolayısıyla bizim demokratik ortamda sesimiz kısılır mı? Kısılır. CHP'nin kısamayacağı sesimizi şu bidat elinin eline verilen bidat imkanlar bizi kısar, önümüzü engeller. Bu sebeple meselelerin tartılmaz derken bunu kastediyorum. Belki evet, CHP veya İslam düşmanı gözüken komünist kafalı iktidarlarda belki Müslümanlar zarar görür. O Müslümanların içerisine tabii ki Selefiler de bazı zararlar görür, canlarına gelir. Fakat bunların döneminde... Sadece Müslümanlar değil, din zarar görür. Akide zarar görür. Bu sebeple e, anketlerde, testlerde, e, tespitlerde, istatistiklerde bu net olarak ortaya konmuştur ki CHP döneminde mi açılan daha fazla, AKP döneminde mi başörtüsünü terk eden daha fazla ispatlar ortada. AKP döneminde açılan sayısı daha fazla. Biz... E, Kur'an ve sünnetin delilleri nazarından baktığımız zaman sizin açılan dediğiniz adamlar zaten açıktı. O ayrı mesele. Yani kitabı ve sünnete göre zaten tesettürlü değillerdi. Bu işin tamamen başka bir yönü. Fakat demeye çalıştığım şey şu. Kur'an ve sünnet buna teberrüç dediği halde açılıp saçılma dediği halde AKP döneminde söz sahibi olan hocalar, hanefilik adına söz sahibi olan, şafilik adına söz sahibi olan, ne bileyim tarikatlar adına, cemaatler adına söz sahibi olan hocalar, kendilerini daha iyi pazarlayabilmek için bunlara din adına fetva veriyorlar. Dinleştiriyorlar yani. Allah'ın münker dediği şeyi maruf kılıp, insanların maruf diye inanmasına sebep olup, buna itikat bağlamalarına vesile oluyorlar, sebep oluyorlar. Ondan sonra bakın şimdi, geldik e, kendi nefsimize. Demokratik ortamlar, yani başımızda şu demokrasi pisliği varsa, bunun sebebi insanların dinlerinde demokrasiyle amel etmesindendir. Demokrasi ne? Çoğunluğun görüşü. Çoğunluğun görüşü. Bakın şimdi, bir Müslüman, mesela erkeği düşünürsek sakal, kardeşine sakal emredecek. Yani kardeş sakalsız, sakalsız olması demek münker. Yani Allah ve Rasulünün münker dediği bir şey. Kardeşim sen bir Müslüman olarak neden Allah'a isyan ediyorsun? Neden Rasulüne isyan ediyorsun? Bu konuda net emirler var. Fıtratını bozuyorsun. Şeytanın adımlarını takip ediyorsun. Allah'tan kork, sakalını kesme. Ne diyecek karşıdaki biliyor musunuz? Bu senin mesebinde böyle. Benim mezhebim başka. Kadın, işte yüzü açık olan birisine, yüzü açmak, e, kitap ve sünnetin delillerine göre münkerdir. Çirkin bir eylemdir, teberrüçtendir. Ve Müslüman bir kadın, başka bir kız kardeşi, Müslüman bir kız kardeşini yüzünü açtığı için uyaracak. Diyecek ki, senin yüzünü kapatman lazım. Allah'ın emreti tesettürün yerine gelmesi için gözlerin dışında her tarafının kapalı olması lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadın avretleri dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona yönlendirir buyuruyor. Burada kadın avretleri lafzı bütün beden olarak avret olduğunu gösteriyor. Vesaire vesaire. Bu delileri söylediği zaman bu delillerin ne bağlayıcılığı olacak ki? Karşıdaki sana diyecek senin dediğin Hanbeli mezhebinin görüşü ben Hanefiyim. Bakın demokrasi bu. Dinin içerisine demokrasi böyle girmiş. Çoğunluk. Bu çoğunluk da değil ama çoğunluk bile olmasa önemli değil yani. Çoğunla muhalefet ettiğin takdirde eğer bir mezhebe mensupsan o da problem değil. Yeter ki bir mezhepten ol. Bir mezhep zaten bulursun. Hevana uygun bir mezhep mutlaka bulursun. Kumarda, kumarda bulursun. Faizde bulursun. Hanefi mezhebinde hiç duymadınız mı? Bak Süleymancılar mesela getiriyor. İşte e, zayıf bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Ebu Bekir radiyallahu anh'a müşriklerle iddiaya girmesi meselesinde o olayı getiriyorlar. Buradan Süleymancılar ve kaplancılar herkese diyorlar ki eğer kafirlerle kesin olarak kazanacağını biliyorsan kumar oynayabilirsin. Bundan kıyasla mesela Almanya'da bu fetvayı verdiler. Dediler ki kaplancılar falan Bunlar kafir. Ben buraya bankaya para yatırdığım zaman kazanacağım kesin. Bunlar bana yatırdım paraya karşı bu kadar kar vaat ediyor, değil mi? Hoşuma da gidiyor şimdi ha. Para vereceğim, kazanacağım. Kazanan tarafsın. O kafir, sen Müslüman. Böyle bir şey, işte bak fetva var diyor. Buna uyuyor. Bu fetva burada da durmuyor. Sonra geliyor şimdi Türkiye'ye. Süleymancılara göre Türkiye darül harf ve herkes kafir. Kendileri dışındaki herkes kafirdir. Her ne kadar halka açıklamasalar da. Milleti kafir görürler. Senin benim malımı bunlar ganimet görürler. Bu sebeple Türkiye'deki faizli bankalara para yatırıp da buradan e, faiz elde etmeyi caiz saydılar. Çünkü bunlar kafir onlara göre. Ondan sonra burada da durmadı. Fetvanın veriliş şekli neydi? kazanacan kesinse bunlar kredi çekmeye başladılar. Kazanacan değil, kaybedeceğin kesin burada. Kredi çekiyor bankadan ev alıyor. Peki ne kadar ödüyorsun? Kaybede bu sefer kayıp moduna geçiyoruz. Yani bu Yahudiler de hani daha önce bir misal vermiştik. İlk Yahudiler rey ve kıyasla Cumartesi yasağı var biliyorsunuz Yahudilerde. Kutsal gün cumartesi Yahudilerde. Bu yasaklardan birisi dal kırmak. Yani canlı ağaç, ağaçsalı kırmak yasak. Yahudilerin alimleri oturuyorlar, kıyas yapıyorlar. O zaman diyorlar, eğer cumartesi günü dal kırmak yasaksa, bugün ata da binmeyelim. Atta ata binmek de cumartesi günü haram dediler. Ata binmek haram dediler. Neden? Çünkü dediler, şayet kişi ata binerse, atını kamçılamak için dal kırar dediler. Yani dolaylı yoldan harama bulaşacak. Yani illeten haram dedikleri şey kıyas. Dolayısıyla cumartesi günü atabilmek haram oldu Yahudilerin ilminde. Nesil ilerledi, at kalmadı, bisiklet var. Dediler ki sonradan gelenler, biz dediler, öncekilerimizin, dedelerimizin kitaplarında, alimlerimizin kitaplarında gördük ki cumartesi günü atabilmek harammış. E bisiklette ata benziyor. O halde bisiklete binmek de haramdır dediler. Ve Cuma günü bisiklete binmek de haramdır. Yahudilerde. Bakın kıyasları nereden başladı, nereye götürdü. Bunlar hep bu şekilde. Bize, yani bunların tuttukları bu yol, kıyas ve rey yolu aslında Kur'an mahluktur, akidesine götüren şeydir. Biz şunu söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor mu? Sizi cennete yaklaşacak her şeyi beyan etmeden, vezi cennemden uzaklaşacak her şeyi size açıklamadan aranızdan ayrılmıyor. Bu din kamildir. En son inen ayette Allah Azze ve Celle bugün sizin için nimetinizi kemale erdiririm. Dininizi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum diyor. En son inen ayette. <gülüyor> Demek ki bizi bu ayete Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadislerine gerektiği gibi iman etmemiz lazım gerektiği gibi. Nedir bunun gereği? Bu din tamdır. Kamildir. Allah Resulü ve Vesselam'ın vefat etmeden önce kamildi. Vefat ettiğinde de kamildi. Kıyamet gününe kadar da kamildir. O halde bu dine sen kıyasınla elde ettiğin, reyinle sonucuna vardığın hüküm bu dinin neresine katabilirsin? Eğer bu din kamilse, size bir şey öne veriyorduk bidatlerle ilgili daha çok bardak bir bardağı ağzına kadar dolu düşünün, suyla dolu düşünün. Siz bunun içerisine küçük bir taş bile atsanız, o taş o suyun içerisine girdiği zaman kütlesi kadar bir miktar suyu ondan çıkarır değil mi? Yani o taşın bu bardağın içerisine girebilmesi için o sudan olan, bardağın içeriğinden olan şeylerden bir kısmının mutlaka dışarı çıkması gerekir. Kim bu dine ley ile Rüya ile, kıyasla, siyasetle veya başka bir yolla herhangi bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği, bizi bıraktığı apaçık yola onun haricinde, ona muhalif herhangi bir şey ekledim mi mutlaka dinden eksilme söz konusulur, onun yerine başka bir unsur girer. Bugün fıkıh alanında, ibadetlerimizde, ahlakımızda ve daha başka şeylerimizde bunlara baktığınız zaman Mesela sokaktan bir Müslümanı çevirin. Sen Müslüman mısın? Evet, ben Allah'a, ahiret gününe, peygamberine, Allah'ın kitabına evet. inanıyorum der. Allah'ın kitabını hiç okudun mu? Yok, alakası yoktur. Resul'e inanıyorsun. Resul hakkında ne biliyorsun? Onun sünnetleri nelerdir? Onun mesela namazı nasıl kılar? Sen namaz kılıyorsun değil mi? Kılıyorum. Nasıl kılıyorsun? Allah Resul nasıl namaz kılıyor? Nasıl oruç tutuyordu? İnsanların hiçbir bilgisi yoktur. Onların Kur'an'a ve sünnete... Alakaları olmadığı için, yani iman ettiklerini söyledikleri bu esaslarla e, samimiyetleri olmadığı için, bağları olmadığı için bunlara sen ne uydursan din diye bunu amel etmişlerdir. Bugün mesela e, binlerce insan, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu geliyor rivayet. Diyor ki, binlerce insan cuma namazında toplanır da diyor, içlerinde bir tane mümin bulunmaz. Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen diğer rivayet. cami diyor, Cami, yani mescide doldurur insanlar namaz için. Tıklım tıklım olacak. Fakat diyor, oraya diyor, bir ok atsan asla bir mümine değmeyecek diyor. Yani iman etmiş bir kimseye değmeyecek. Yani zahiren bunlar dünya Müslümanı. Kimlik Müslümanı. Ama gerçekten Allah'a iman etmiş midir? Ok atsan bir mümine isabet etmeyecek o ok diyor. Böylesi kalabalıkta. İşte bizim halimiz bu. Bu sahabelerin söylediği gibi. Kur'an'la yani iman ettiğimiz iddia ettiğimiz kitabıyla alakamız yok. Sünnet ile alakamız yok. Dolayısıyla birisi gelecek bize diyecek ki namazı şöyle kıl öbürü de diyecek ki böyle kıl. Biz bu ikisinden birbirine farklı şekilde söyleyen bu ikisinden hangisi hoşumuza giderse, hangisi menfaatimize uyarsa ona tabi olacağız değil mi? Çünkü delil getirse, delilden anlamıyoruz ki, o da delil getiriyor diyor. Mesela sen Bukharda'nın hadis getiriyorsun, o Ömer nasıl bilmenden kavül getiriyor. Hangisi hadis, hangisi ayet, hangisi beşer sözü, onu bile ayıramıyoruz. Ya o da kitaptan getirdi, bak. Böyle diyor vatandaş. Biz gerçekten iman ediyor muyuz yani? İnsanın bunu sorgulaması lazım. Gerçekten iman ediyorsak, Allah katındaki saadeti istiyorsak ve onun bize tehdit ettiği veidinden, azabından korkuyorsak bizim işi ciddiye almamız lazım. Yani hiç kimseye Zahmetine katlanmadan dünyada bir şey vermiyorlar. Dünyalık konusunda bir, bir sıkıntımız olsa, ekmeğimizi kazanma noktasında, hani ekmek aslanın ağzında diyorlar zaten şimdi, ağzında geçti, midesinde diyorlar. Ne demek? Yani aslanlarla boğuşuyorsun, canlı tehlike atıyorsun ekmeğini kazanabilmek için. Yahu ekmeğini kazan ya da kazanma, yarın bir gün mutlaka öleceksin. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Fakat hiç ölmeyeceğim bir hayat seni bekliyor. Ya cennet ya cehennem. Seni cennete götürecek şey aslanın ağzında da değil. Ama buna kimse teşebbüs etmiyor. İşte bu insan kendi nefsinin muhasebesini yaptığı zaman mesela bugün işte Mustafa İslamoğlu Kur'an mahluktur diyor böyle inanmayan da tekbir ediyor kimsenin umurunda değil ya. Ya o da hoca. O da dinden bahsediyor. Allah'tan, kitaptan bahsediyor. İşte cübbeli de konuşuyor. O da dinden, kitaptan bahsediyor. O da Allah diyor. Maalesef insanların hali bu. Peki Resul'ün yeri nerede? Bizim hayatımızda Resul'e imanın yeri nerede? Resul her asırdaki insanlar için, Müslümanlar için imtihan olmaya devam ediyor. Allah'a iman nasıl ki bir imtihansa iman ettik baş başıboş bırakılmayacaksınız. O iman ettiğiniz şeyden çatır çatır imtihan edileceksiniz. Allah bunu haber veriyor kitabında. Resul'e iman ettiğimizden de bunun hesabını, imtihanını vereceğiz yani. Biz Resul'e iman ediyoruz da bu Resul'ün yeri nerede? Sen adama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söylüyorsun. Yanına Shakespeare'in sözünü eşleyer görüyor ya. Yanına ne bileyim e, felsefecilerde... Birisinin sözünü onunla eşdeğer bir söz olarak kabul ediyor. Bernard Çağ çok güzel söylemiş. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir söz etmiş. Yani bundan ibaret bizim Allah Resulü hakkındaki yaklaşımımız. Hayır, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sözleriyle, fiilleriyle bize ortaya koyduğu ile bir hayat nizamdır. Namazı, abdesti. Konuşmamızı, konuşma üslubumuzu, ahlakımızı, ilişkilerimizi, her şeyimizi biz her konuda en güzel örnek olsun diye Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Allah'a ve ahiret gününe yani gerçekten sen cennete cehenneme iman ediyorsan bir gün ölüp de sonsuz bir hayatın seni beklediğini iyi biliyorsan Buna yakin sahibiysen Allah ile karşılaşacağını biliyorsan Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır diyor Her konuda bak herhangi bir konuda değil varken değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece. Sarık sararken değil. Ayakkabı giyerken değil. Sağdan giymekle, helaya sol ayakla girip sağ ayakla çıkmakla, işte bu zikirleri yapmakla değil. Sadece bunlarla değil. Alışverişinde de öyle. Alım-satımın, nikah, boşama yani her konuda. Ve bakın Kur'an mahluktur sözü şunun için icat edilmiştir. Kur'an'ı beyan etme konusunda Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam'ı devre dışı bırakıp herkesin kendi aslında kim kimi döverse kim kime kalebe çalarsa o Kur'an'ı yorumlasın içindir. Kur'an mahluktur sözü. Yani eşittir beşer sözüyle eşit. Yani çağlar üstü evrensel özelliğini iptal etmektir Kur'an'ın Hermontik diye şu an ilahiyatlarda bu okutuluyor. Hermontik anlayışı. Yani tarihselci anlayış yani Kur'an-ı Kerim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bağımsız bir şekilde nasıl şey yapılır? Fakat bunu yaparken, dikkat edin, bunlar hadis ilimleri kürsüsünde kürsü sahibi kimseler, bunun hocaları. Yani insanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiklerini çaktırmamak için e, bununla görevliler. Hadis dalında doktora yapmış, profesörlük almış, tezler sunmuş kimseler. Yani insanların hayatından risaleti, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini, görevini, fonksiyonunu nasıl tereyağından kıl çeker gibi alırız, bunun için özellikle yetiştirilmiş insanlardır bunlar. Dikkat edin, bu dinden sıyrılıştır. Bugün Mesela sufilere bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiklerini şiirlerle işte neredeyse ilahlaştırıcasına söylerler ama Resulün sözlerine gelin, onun fiillerine muhakeme olun dendiği zaman yaban eşekleri gibi kaçanlar onlardır. Sana hemen kıssalarla gelirler. Falanca veli şöyle yapmış filan böyle yapmış ne ölü belirsiz kıssalarla. Hani Resul'e iman? Sizin imanınız, Resul'e imanınız... Muhammed sallallahu aleyhi ve gözleri sürmeli, kaşları şöyle güzel, boyu, endamı böyle güzelden ibaret. Onun hayatı sizi ilgilendirmiyor. Onun akidesi sizi ilgilendirmiyor. Muhammed aleyhisselatü vesselamın küfür dediği şeye iman dediniz, onun şirk dediği şeye tevhid dediniz çünkü. Bunun gibi şeylerin hepsi esasında işte bu. İlk ortaya atan Ebu Hanife dedik ya, Kur'an mahluktur düşüncesinin hep birer tezahürü. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Aleyhissalatu Vesselam rağmen söz söylemek. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmek. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir şey söylemiş ama ona karşı onun sözü üzerine söz söylemeyi hangi kılıfta sufiler keşif, rüya kılıf altında yapıyorlar. Onlar muhalefetleri keşif ve rüya iddialarıyla yapıyorlar. Fakirler Hangi iddia ile, hangi kılıfla yapıyorlar Resul'e muhalefetlerini? Rey ve kıyas yoluyla. Siyasetçiler siyaset yoluyla. Efendim? Yani siyaset yoluyla. Yani Resul'e muhalefet edenlerin hepsi de bir takım kılıflarla bunu yapıyorlar ama e, asla işte Allah'a inkar ettiklerini, kitabı inkar ettiklerini, Resul'ü inkar ettiklerini söylemezler. Birisi bir kısa anlattıydı da, yani yaşanan bir olay, adam inatçı da, mesela jandarmalar bunu bir yerde yakalıyor, yanlış bir şey yapıyor, bir şey çakıyor. Ya çakma yasak diyorlar, tamam hemşerim diyor, çakmaya devam ediyor, doğru söylüyorsun diyor, çakmaya devam ediyor. Onlar yasak diyorlar. bu. Olur diye ama devam ediyor. Bunun bu, bu hale geldi yani. Tamam Allah'a ve iman etmek gerekir. Tabi olmak gerekir de. Yani bunu diye diye. Göstere göstere muhalefet. Evet Allah Azze ve Celle bizi hak üzerinde hakkıyla ittiba eden kimselerden eylesin. Bizleri hakkı hak olarak bilip ona ittiba etmekle rızıklandırsın ve batılı da batıl olarak bilip bundan iştinab etmekle rızıklandırsın. Allah izin bir sonraki derste rafı değil. Şiiler bizden değildir. Başına geçeceğiz. Burada, bugünkü derste, yani buradan seleften gelen bütün nakilleri aktarmadık. Çünkü genellikle şunda ittifak ediyorlar. Kim Kur'an mahluktur derse, Allah'ın sıfatlarından herhangi bir sıfatı inkar ederse o kafirdir. Selef buna ittifak etmiştir. Yani kitapta naklimiz bunlardan ibaret. O yüzden bunlar tek tek zikretmeye gerek duymadık. Allah izin verirse rafizilik, sonra haricilik gibi meseleler, itikadi sapmalar işlenecek. Subhaneke Allahümme ve ve eşhedü en la ve